Türkçe Peri Masalları Pandora'nın Kutusu Evvel zaman içinde, bulutların çok üzerinde, büyük tanrıların yaşadığı yerde, Zeus, ki en büyükleriymiş, ikiz kardeşler Epimetius ve Prometheus'la muhabbet ediyormuş. Prometheus, ikizlerin akıllı olanıymış, kurnaz ve zekiymiş. Ama kardeşi Epimetheus biraz safmış ve her şeye inanıyormuş. Sizin daha fazla yemeniz gerekiyor. Şu kaslarınıza bakın ve benim gücüme bakın. Benim kadar güçlü olmak istemez misiniz? Ee, aslında e, ben o kadar güçlü olmak istediğimi sanmıyorum. Yani e, ben bu halimden çok memnunum. <gülüyor> Peki ya sen Promi? Yo yo. Ben de kardeşim gibi düşünüyorum. En azından daha güçlü olmayı denemelisiniz. Gerçi asla benim kadar güçlü olamazsınız. <gülüyor> Bendeki güçlere bile sahip değilsiniz. Güçlerden bahsetmişken o ateşten bana biraz verirsen, gerçekten çok mutlu olurum. İnsanlara veririz. Çok işlerine yarayabilir. Ne? Ateş gibi muhteşem bir şeyi aptal insanlara vermek mi? Bununla tüm dünyayı ateşe verirler. Ama zavallı şeyler geceleri çok üşüyor. Ve kış mevsimi geldiğinde... Bu benim sorunum değil. Bunu Apollo'yla konuşun. Güneşe o hükmediyor. Ama Zeus, bunun bize ne kadar faydası olacağını bilmiyorsun. Acaba bize o ateşin birazını bile veremez misin? Hayır, kararımı verdim. İnsanlara ateş verilmeyecek. Epimetheus bunu duyunca çok üzülmüş. Bununla beraber Prometheus'un canı sıkılmış. Ertesi gün Zeus dünyada olan bitene bakarken aniden birinin evinin dışında yanan ateşi görmüş. Ve çok öfkelenmiş. Ateş mi? İnsanlar ateşe nasıl sahip oldu? Daha ileri bakınca Prometheus'un insanlara ateşi verdiğini görmüş. Prometheus! Prometheus! Hemen buraya gel. Ah, hayır, olamaz. Prometheus, öfkeli bir del gibi orada duran Zeus'a bakmış. Sana onlara ateşi vermemeni söylemiştim. Neden ateşi çaldın? Pandora, teknik olarak ben ateşi çalmadım. Apollo'dan aldım ki o da bana vermekten mutluluk duydu. İnsanlar her gece acı çekiyordu ve biraz sıcak onlara iyi gelir Zeus. Acı çekmedin mi istersin? Zeus söyleyecek bir şey bulamamış. Çok öfkeliymiş ama Prometheus'un haklı olduğunu da biliyormuş. Günün ilerleyen saatlerinde odasında hışımla dolaşıyor ve öfkeyle soluyormuş. Ne yapabilirim? O Promin'in cezalandırılması gerek. Ama nasıl yapabilirim? Ağzını açıyor, kendi sebeplerini sıralamaya başlıyor ve aniden herkes onun tarafına geçiyor. Daha fazla düşününce Epimetheus'un daha kolay bir hedef olduğunu anlamış. O saf kardeşini kandırmak daha kolay olur. Ama hiç kimsenin planımı bilmemesini sağlamalıyım. <gülüyor> ...ve çamurdan bir kadın yapılmasını istemiş. Bu insan olacak ve bugüne dek yaşamış en güzel kadın olmasını sağlayın. Nasıl isterseniz efendim. Ama onu neden yarattığınızı sorabilir miyim size? No, neden mi? Çünkü ben kendime bir kız istiyorum. Kocaman ve yalnız sarayımda biraz kaka ve mutluluk istiyorum. Ne kadar iyi. Onu çok güzel yapacağım. Yani ne zaman gülümsese, yüreğinize kocaman bir sıcaklık dolacak. Evet, evet. Onu bir an önce yap. Yapıldıktan sonra çok güzel olmuş. Ve gözleri yıldızlar gibi parlıyormuş. Ah Athena! Bu elbise ne kadar da güzel! Ah! Beğenmene çok sevindim tatlım. Çünkü bu en iyi gümüşten örüldü. Güneşte nasıl parladığına bakacağım. Bu gerçekten çok hoş bir kız. Ama Zeus, onu neden yarattın? Aha. Oh, Çünkü ben onu Epimetheus'a vermek istiyorum. O çok yalnız bir çocuk. Onu sevecek birine ihtiyacı var. Öyle değil mi? Ah, ne kadar düşüncelisin. <gülüyor> Epimetheus onu çok sevecek. Zavallı Athena Zeus'un ne yapacağını bilmiyormuş. O Pandora hayatım. Gidip biriyle buluşacağım. Benimle gelmek ister misin? Tabii ki baba. Nereye gidiyorsun? Epimetheus adındaki adamla buluşmaya gidiyorum. Çok iyi bir insandır. Neşeli, iyi ve çok da tatlıdır. Yol boyu Zeus Epimetheus'tan öyle çok bahsetmiş ki, Pandora üstünde iyi bir izlenim bıraktığını umuyormuş. Pandora duyduğu şeylerden çok etkilenmiş ve onu görür görmez hemen aşık olmuş. Ee, merhaba Epimeteus. Ee, Prometheus'la evde mi? Ee, hayır yok. O dışarı çıktı. Aa, mükemmel Epimeteus. Sevgili kızım Pandora'yı seninle tanıştırmak istiyordum. Epimeteus Pandora'nın güzelliği karşısında çok etkilenmiş. Pandora e, çok güzelmiş. Öyle mi? Biliyorsunuz bir şey yapmayı unuttum. Neden burada biraz kalıp muhabbet etmiyorsunuz? Gelip seni alırım Pandora. Görüşürüz. Ve böylece Zeus kaçıp sarayına dönmüş. Evet, bu ikisinin kısa sürede birbirlerine aşık olacağından eminim. Her şey planıma uygun şekilde gidiyor. <gülüyor> Günün ilerleyen saatlerinde Pandora'yı almaya gittiğinde onları birbirlerine hayran hayran bakarken bulmuş. Aa, baba, baba! Epimetius'dan çok hoşlandım. Onunla evlenmek istiyorum. Ee, Pandora, doğru. Ee, bu şekilde olmaması... Aa, bu harika. Ha? Hadi ikinizi yarın evlendirelim. Yaşasın! Ve ertesi gün Pandora ve Epimetius evlenmişler. <gülüyor> Benim küçük Pandora'mı <gülüyor> ve seninle sadece bir gün geçirebildim. <gülüyor> ve gün ilerlerken Pandora Epimetheus'un evine gitmek için hazırlanmış. Pandora hayatım bu kutuyu yanında götür ve koru. Ve Epi anahtarı sana veriyorum. Unutma sakın açma yoksa insanların başına büyük bir felaket gelir. İkisinin aklı karışmış ama yine de kabul etmişler. Sonraki günler Pandora günlerini Epimetheus'un evini keşfederek geçirmiş. Hmm, bu büyük yerin neredeyse tamamını gördüm. Bakmadığım tek şey babamın bana verdiği kutu oldu. Epimetheus'tan anahtarı bana vermesini isteyeyim. Ama anahtarı istediğinde Epimetheus hayır demiş. Ne kadar yalvarırsa yalvarsın daima reddetmiş. Sana istediğin her şeyi veririm. Ama bu yapamayacağım tek şey. Pandora bu duruma çok içerlemiş. Ve bir gün Epimetius dışarıdayken anahtarı odasından çalmış ve yasak kutuyu açmaya gitmiş. Bu zaten bir düğün hediyesi. O kadar kötü olması imkansız. Bakalım ne varmış? Ooo! Kutuyu açınca dışarı büyük bir böcek sürüsü çıkmış. O kadar çoklarmış ki büyük kara bir bulut gibiymiş. Pandora kutuyu hızla kapatmış, korkuyla bakmış. Ne? Nesiniz siz? Biz bu evrendeki kötü şeyleriz. Nefret, hırs, bencillik, üzüntü. Uzun zamandır o kutuda hapsolmuştuk ve şimdi kurtulduk. Nihayet... Bütün dünyaya yayılabiliriz. Derken uçmuşlar ve pencereden çıkıp kaybolmuşlar. Ah, ne yaptım ben? Epimetheus geri döndüğünde Pandora'nın acı acı ağladığını duymuş. Hayatım ne oldu? Pandora Epimetyus'a her şeyi anlatmış. Ve o da endişelenmeye başlamış. Peki ne yapabiliriz? Nasıl yardım edeceğimi bilmiyorum. Ben yardım edebilirim. Beni çıkarın ve ben yardım edeyim. Sen kimsin? Seni nasıl çıkaracağız? Sen de başka bir kötülük olabilirsin. Yo yo yo diyelim. Beni çıkarın ve size kim olduğumu anlatayım. Ve böylece tereddüt içindeki Pandora ve Epimetheus kilidi açmışlar. Kutudan dışarı çok küçük ve parlak bir böcek çıkmış çıkardığınız için teşekkür ederim. Benim adım Umut. Size yardımcı olabilirim. Umut mu? İşte bu işe yarayabilir. İnsanlar iyiliği umut ederse dünya hala kurtulabilir. Ama yardıma ihtiyacın olacak. Ve böylece umudu birçok parçaya ayırmış. <Gülüyor> Gücümün yapabileceği bu kadar. Dünyaya gidin ve herkesi kurtarın. Ve insan dünyasına yayılmışlar. Her tarafa umut saçmışlar. Yıllar içinde kötülük her yere yayılmış. Ama umut güçlerini iyi kullanmış. Aa, lütfen, kardeşime bir şey olmasına izin verme. Zavallı kız, kız kardeşin iyileşecek gibi görünüyor. Senin de biraz umuda ihtiyacın var. Sen kız kardeşimsin, benim gibi güçlüsün. İyileşeceğini biliyorum. Ah. Kardeşim. Aa! Umut aşağıda üstüne düşeni yaparken, bulutların üzerindeki Zeus kendi işini yapıyormuş. Oh, o aptal kutuyu Pandora'ya neden verdim sanki? Bu hiç aklıma gelmemişti. Yüce Efendimiz, kötülük Asya'da bazı insanları ele geçirdi. Oraya gidip onlara yardım etmelisiniz. Efendimiz Batı Avrupa'da kötülük korkunç şekilde yayılıyor. Bir şeyler yapmalıyız. Efendimiz. Oh hayır. Zavallı Zeus başına gelenleri hak etmiş. Yapılması gereken tek şey umuda bel bağlamakmış. Ah, hadi gel umut. Hizmetinizdeyim efendim.